Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Kuşyar Bin Leban Değerli dinleyenler, İslam medeniyetinin büyüme döneminde devrin entelektüelleri, matematiğin hayatın pratiğinde oynadığı etkin rolü fark etmekle kalmamış, aynı zamanda her türlü bilimsel etkinliğin aslında matematiğe dayandığı fikrinde de birleşerek büyük bir hevesle matematik çalışmaya başlamışlardı. Kuşyar bin Leban da bu matematikçiler arasında dikkat çeken Türk asıllı bir alimdi. Tam adı Kiyâ Ebul Hasan Kuşyar bin Leban bin Başehri Elciliği olan alim, Hazar Denizi'nin güneyinde bulunan Gilan, yani Cilan'da dünyaya gelmişti. Daha sonra ailesiyle birlikte Bağdat'a göç ettiği bilgisi olsa da, bunun zamanı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Usta anlamına gelen KIA lakabını çok erken yaşta almayı başarmış olan Kuşşar şarbin Lebban, özellikle matematik, astronomi ve astroloji alanlarında çalışmıştır. Hint matematiğine ilgisinden dolayı, özellikle Hintçeden çevrilen eserler üzerine yoğunlaşan Kuşyar, Hint matematiği rakam ve hesap yöntemlerini ilk defa astronomik hesap sistemine aktarmış, bu bilgileri ve hesaplamaları Kitap fi usulil hisabil hindi yani Hint matematiği hesap usulleri kitabı isimli eserinde düzenli bir şekilde işlemişti. Böylece Harizmi'nin kurduğu algoritmik hesap etkinliğini hem 60 tabanlı sayı sisteminde özellikle kare ve küp kök hesabında başarılı bir şekilde uygulamış ve geliştirmiştir. Ayrıca ondalık kesir sistemine yaklaşmasının işareti olarak da bazı bölme ve karekök işlemlerinde sonucun sürekli olduğuna işaret etmesi önemli bir delildir. Trigonometri tarihinde şekli Muni adı verilen şeklin hem isim babası hem de mucidi olarak kabul edilen Kuş bin Leban takvim, düzlemsel ve küresel trigonometrik fonksiyonlar, yıldız tabloları gibi konuları ise Ezzicül Cami adlı eserinde el almıştı. Burada kendisinden önce ortaya konulan trigonometrik bilgileri gözden geçiriyor. Ebul Vefa, El Buzcani ve Battani'den farklı olarak Kuşşar, Sinüs, kotanjant, tanjant ve verset sinüs tablolarını aralarındaki farklarla beraber veriyordu. Trigonometrik fonksiyonların hesaplarını ise 60 tabanlı sistemde 3 basamağa kadar sürdürüyor ve açıları birer derece artırarak hesaplıyordu. Kendisi doğrudan astronomik gözlem yapmayan Kuşyar, temel rasat bilgilerini ünlü astronom, battaniyenin Zijcus Sabiisinden almış, ancak yaptığı detaylı hesaplamalarla bu eserin birçok eksiğini tamamlamıştı. Bu eser önce Sultan Melikşah için Farsçaya, daha sonra da İbraniceye çevrilmişti. Eserin Orta Çağ İbrani bilim geleneğinin oluşmasında da önemli bir yeri olmuştu. Kuşçara ait olan Kitabül Methal fî Sinâ'ati Ahkâmin Nücûm isimli kitap astroloji alanında doğunun en ünlü eserlerinden biri olmuştur sonraki yıllarda Türkçe, Farsça ve Çinceye tercüme edilmiş ve başvuru kitabı haline gelmiştir. Son derece düzenli ve sistematik bir çalışma olan bu kitap, Batlamyus'un Tetrabiblos adlı kitabıyla Fars ve Hint astroloji çalışmalarının yanı sıra Kuşşar'ın kendi kanaatlerini de içeriyordu. Oldukça düzenli ve sistemli çalışma prensiplerine sahip olduğu bilinen Kuşşar bin Lebban, bahsettiğimiz kitaplarının dışında, risalet Ebat ve Elecram, Tecrid-ü Usulü Terkibül Cüyü, Kitabül Üsturlap ismiyle bilinen kitapları da mevcuttur. Son çalışması olan Kitabül Üsturlap, i̇rşad Üsturlap ismiyle Farsça'ya da tercüme edilmiştir. Bazı ilim adamlarının Merih gezegeni hususunda Kuşşarı tenkit etmeleri üzerine Islah-ı Tadil-il adlı bir eser kaleme aldığına dair rivayetler de mevcuttur. Değerli dostlar, Vefat tarihi hakkında net bilgi bulunmayan Kuşşar bin Lebba'nın Bağdat'a defnedildiği tahmin ediliyor. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır